Sallallahu Teala Fikitabil Aziz Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elif La ammim Zalikel kitabu la raybe fih Hüzellil muttakinellezine Yü'minune bil gaybe ve yuqimune Salata ve mimma razaknahum yunfikur Vellezine yü'minune yüma unzile İlike ve mâ unzile min kablik ve bil ahirete Hüm yuqimun Ulaike ala hüdem min Rabbime ulaike Hümün müfrikun sadakallahu alazim Yüzleri İman nur ile münevver gönülleri ve kalpleri aşkı Muhammed'le sürurlanan, Allah'a kul olmak şerefini ihraz eden ve mümin sıfatına layık olan, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlara Size gül bahçesinden bir konca sunmuş idik bundan evvel aynı ayet üzerine. Yine aynı ayetten bir miktar daha bahsedeceğiz. Nasibimiz kadar bu ayetten nurlanacağız. Geçen hafta size söylemiştik. Kur'an-ı Kerim ancak Allah'tan korkanlara söyler. Misalini vermiştik. Hazreti Ömer'in imandan evvelki hali ve imandan sonraki hali. Kalp Allah korkusuyla atmazsa. Bu korkuların nevileri ve çeşitleri vardır. Kimisi Hak'ın cehenneminden korkar. Kimi ölümden korkar. Kimi kabirden korkar. Kim vahşerin şiddet ve dehşetinden çekinir? Kimsi cehenneme girmekten, cehennemin ateşinden, zebaniden korkar. Kimi kulda vardır ki, Rabbim bana kulum demezse benim halim nice olur. Çünkü Allah'a kul olan iki cihana sultan olur. Kim ki bu şerefi ihraz eder, Allah'a kulluk eder, abitlik yapar, o iki cihana sultan olur. Görmüyor musun? Sultan-ı Enbiya, Burhan-ı Asfiya, Habibi Huda. Cenab-ı Muhammed Mustafa, Allah'ın sevgilisinin abdiyeti risaletinden evveldir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühtür. Yani Resulullah'ın abdiyetiyle bizim abdiyetimiz bir değildir. Biri seriyede, biri süreyadadır. Yani bütün cihanın cinnisi, melaikesi, insanı, peygamberi hepsinin abdiyetini böyle farz etsek... Terazinin bir gözüne koysak, Resulullah'ın abdiyeti, diğer terazinin diğer gözüne koysak ağır gelir. Sen de Allah dersin, ben de Allah derim. O da Allah der ama herkesin elfaz birdir manası ve ondaki bulunan esrar ayrı ayrıdır. Hani Haydar-ı Kerrar Ali radıyallahu anh hazretlerine geldi birisi. Şey enlillah ya Ali dedi. Hazreti Ali yerden bir avuç kum aldı, üzerine bir şey okudu ve o zata verdi. Bir avuç altın olmuş. Sakın çok görme. Safsada deme sakın ha. Bir veliyyullaha çok görmüyor. Ali velilerin başıdır. Resulullah benim nurumla Ali'nin nuru birdir diyor. Bir nurdanız biz diyor. Fahri Risale. Onun çok görme öyle velilere. Efendim aklım. Senin aklın ve benim aklım. Dünkü aklımızı beğenmiyoruz. Anlat sen vaziyetimizi. Dünkü aklım olsaydı. Dünkü aklım olsaydı. Akıl bir mertebeye kadar insanı götürebilir. Bazı esrar ilahi vardır. Ona akıl tartmaz. O terazi durur. Bize verilen akıl mahduttur. Yani hudutludur. Esra-i na nah mahduttur. O zat o şeyi harcadı geldi İmam Aliye. Dedi ya imam Allah razı olsun bundan ver gelip sana boyun bükmüştük. Bir şey vermiştin bize. Yine ihsan et. Yine yerden bir avuç kubaldı. Yine o üzerine bir şey yoktu ona verdi. Yine altın olmuştu. Çünkü Ehlullah hake bakarsa yani hak toprağa bakarsa onu iksir eder. Taşa baksa altın eder. Veliler bunlar yani, Allah velileri. Allah velilerinin de başı imamı Hazreti Haydar-ı yani, İma, Hazreti Ali ı O zat dedi ki, bunu böyle yapacağımıza siz bir şey okuyorsunuz, bana bunu öğretseniz dedi. Bunu öğresin de böyle gelip sikilveri rahatsız etmesem, öğreteyim dedi, Sureyi Fatih Fatiha okuyorum ben dedi. Sureyi i Fatiha yani elham okuyor. Bu elham biliyorsunuz ki hepiniz işittiniz, duydunuz. Dört kitabın manası bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresindedir. Anlayan için tabi. Bu Elham'ın manası dört kitap Yusuf hamil olduğu gibi bu Elham'ın manası da Bismillahirrahmanirrahim'in içinde mündemiştir. Besverin de esrarı besinde, besin de esrarı noktasındadır diyorlar. Benim sözüm değil. Tabi bunlara aşina gönül gerektir anlamak için. İman gerektir, ikan gerektir, yakın. İnsan görmeyince, başına gelmeyince bilmez. Ya ben o sureyi bilirim ya İmam. İşte onu okuyorum dedi. Aldı okudu. Hazreti İmam bir nazaraydı bir de bir sureyle yapıyordu o işi. O 70 defa o 700 defa okudu 7000 defa okudu olmuyor. Gitti ya İmam okudum ama olmadı dedi. Hem de çoğu okudum 7000 defa okudum. Sure bir ama ağızları ayrı ayrı dedi. Ala az olması lazım dedi. Acaba anlatabildim mi? Sure bir olur. Allah lafsi bir olur da ağızları ayrı olması lazım. Yani kulun Allah'a kurbiyeti lazımdır ki sözü tutula. O manaya. Haram lokma olan vücudunda bir kimsenin duası üstte olmaz. olmaz. Reddolun. Allah müminlerin her duasını kabul eder. Hepsine de cevap verir Allah. Ama bu çok isteklerimiz var. Elimize gelmiyor. Bunun esrarını bilemiyoruz neden olduğunu. Fakat yine yevmi kıyamette arzuların ve isteklerin eline önüne gelecektir senin. Çünkü müminiz, müminin duası reddolunmaz. Seni an istiyorsan helal lokmaya. Helaldan kazan. Helala sarf et. Allah'ın emirlerine sıkı sıkı yapış, severek, muhabbetle yap. Yasaklarını da Allah'tan korkarak kaçın. O vakit işin değişir. Hak yakındır, sen de hakkın yakın olursun. Nereye gidersen git, hak seninle beraberdir, bunu unutma sakın ha, seni görmekte. Elfaz bir olur ama ağızlar ayrı ayrı olur. Onun için insan evvela ağzını tathir etmeli, sonra midesini tathir etmeli... Daha ondan önce de kalbi tathir etmeli, gözünü tathir etmeli, kulağını tathir etmelidir. Yani Allah'ın sevmedikleri şeylere bakmamalıdır göz. Göz baktığı vakte ibret ile bakmalıdır. İhanetle bakmamalıdır. İbretsiz göz sahibinin düşmanıdır ve o sahibi bilmeyerek düşmanını başın üzerine taşımaktadır yani ibretsiz göz. Öğütü almayan kulakta öyle. Senin düşmanındır, sen düşmanını başında taşıyorsun. Madem ki öğüt almıyor kulağın seni gene bir kısa hatırlatma geldi söylüyorum. Bakın daraman geçiş söylemeden geçmeyeceğim. E, eskiden Türk padişahları komandanları harba ittilere vakitte Allah'a nez ederler. Muzaffer olursam ya Rabbi üç cami beş cami yaptıracağım diye. Geldiği vakitte o zaferin anıtı olarak bir cami yaptırırlar idi. O vakitten o devir öyleymiş. Yıldırım Han da 7 kralla çarpışacak. Niye Bolu üzerine gidiyor? Bilmem kaç cami adammış. Hatırmadan çıktı için adedini söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Hatırmadan çıkmış. Ya 20 ya 40 cami adamış. Hazret. Gitti. Muzaffer oldu. Yedi orduyu sırt üstü yere getirdi. Yevulu önünde. Ehl-i bozdu. Yıldırım ha Çünkü Allah'la gönül az da olsa çoklara galip olurlar. İş imandadır. Onun için Allah gene kitabı keriminde. كَمْ مِنْ فِيَتٍ eten غَلَبَتْ فِيَةً bir بِاِذْنِ اللّٰهُمَّ اَصْهَابِرِينَ buyuruyor. Az kuvvetler çok kuvvetlere galip oldular. Ama iman, ikan, sabır. Çünkü sabır imanın nısfıdır. Bunlara ederek malik olmuştu. Dil 7 kral, 70 kral gelse gene malik olurdu. Çünkü ordunun göğününde her bir askerin, her bir İslam neferinin göğününde bir iman atomu vardı. Bunun karşısında kim durabilir? Gönüllere atom koymuşlar. iman atomu. Galip oldu ve geldi. Dediler ki böyle akış cami yaptıracağına yahut 20 cami falan cami Kebir Bursa'da gittiniz mi? Bursa'ya gittik ziyaret ed. Ama biz üşeniyoruz tembeliz. Herif Amerika'dan gelir. Süleymaniye'yi ziyaret eder. Bizim Türklerden buraya gelip de İstanbul'da oturup bir daha Süleyman'a gitmemiştir Süleyman Camisi'ne. İşte İstanbul'a gelir ya ne var bunun için, ne diyor. Bizde her şey silinmiş böyle ne olduysa bize bir tab olmuşuz. Dediler ki bir camiye 40 kubbele olsun Ya 20 kubbele olsun onun yerine kayım olurdu o devrin üleması. Ve bir cani ki biri Yıldırım Han yaptırdı. Niyobolu zeferinin abidesi olmak üzere yaptırdı. Niyobolu zeferinin, zaferinin ve seferinin. Fakat gizli gizli bazı kabaat yapardı. Yani Ali Osman'dan ilk içki içen adam. Halka göstermez ama gizli gizli içki içermiş kendisi. Zannediyor kimse bilmiyor zannediyor. Halbuki bilenler biliyorlar. Allah biliyor Allah'ın de biliyorlar hatta müminler de bilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İttequu ferasetel müminîn fe innehu yazru bi nurillah. Müminlerin ferasetinden korkuruz. Onlar Allah nazarı nazar ederler ve görürler diyor Cenab-ı Peygamber. Onların gözünde perde yoktur yani. Mesela huzura Osman'a sahabeden birisi geliyormuş. Hatırıma geldi şöyle söyleyeceğim. Huzura Osman bin Affan'a geliyormuş. Yolda bir kadına bakmış şehvet nazarıyla. Huzura girmiş. İmam el-Müminin Hz. Osman ibn ona döndü. Git yıkan da gel dedi. Dedi Ef efendi ben temizim bir şeyim yok. Hayır dedi. Sen harama bakmışsın göz zinası yapmışsın. Yıkan gel huzuruma dedi. Görürler yani. İttekû ferâsdelü mümin fe innehu yanzuru Sultan bilmiyor. İçki içtiğini iç, iç, kimse bilmiyordu. Şeyhi mürşidi olan emri sultan biliyordu. Camiyi gösterdi şeyhine. Dedi, Nasıl efendi mürşidine cami çok güzel olmuş. Eksiği var dedi. Nedir? Caminin dört kapısına dört tane meyhane yaptır dedi. Onlar eksik dedi. Aman dedi Efendim Hazretleri, senden böyle söz hadir olur mu? Allah'ın beyti yanına meyhane yapılır mı deyince burası dedi Suri beyttir. Asıl beyt kalptir. Allah'ın beyti kalptir. Sen hakiki beytin yanına meyhane yapıyorsun, içki içiyorsun, dolduruyorsun mideni şarap ile. Çin caminin kapısına emeğine yapmaya korkuyorsun, çekiniyorsun. Olur mu diyorsun bana deyince sultan tövbe etti bir yapmaya. Söyleyiverdi yüzüne karşı böyle. Sonra işte caminin resmi kuşadı yapılacak. O devirde emri sultana söylediler. Dedi benden daha yüksek var bu memlekette dedi. Kimdir? Somuncu o vardı dedi. Hamitin Aksarayi Hazretleri. <gülüyor> Onu çağırın. O gelsin derse. O yapsın caminin resmi kuşadı ne dedi. Hazret geldi. Kürsüye çıktı en büyük alimler de oraya geldiler. Mesela o devirde en büyük alimlerden bir tane zahir alimlerden Molla Fenari'ydi. Diren arkasına oturdu dinleyecek şey. şey. Sure-i Fatiha'yı, yani Sure-i Fatiha'yı okuduğumuz Fatiha suresini Yedi manaya mana verdi. Yedi mana. Neden çünkü? imanın nuru ne kadar çok olursa, o kadar Kur'an'ı anlayabilirsin. Kur'an sana öyle söyler. Başı bunun vera ve ittikadır. Allah korkusudur yani. Bir iş şey yapacağın vakitte Allah'ın rızası var mıdır yok bu da düşünmeye başladığın gün insan olmuşsun demektir. Yani imana muhatap olun demektir. Yoksa hayvan gibi onu aldık yedik bunu aldık yedik falan haram helal anlamıyoruz. Allah korkusu Allah mükafatı ne cennet ne cehennem ne ahiret, ne dünya mücerret iki yere hizmet ediyoruz. Bir ağzımızla bir mutfağa bir mutfakıyla bir helaya. O vakit anlayamazsın bir şey. Dinlersin, hafızın sesini belki duyarsın. Onu bile duyamazsın, zekarı sana. Mutlaka iman olması lazım şu an. Yedi mana verdi Hazreti şey Birinci manayı herkes anladı. ikinci manayı biraz ders görenler anladılar. Üçüncü manayı ders alanlar anladılar. Dördüncü manayı hüksel alimler anladı Beşinci manayı ruhs olan kişiler bildiler. Reisler yani üremaların reisleri, alimlerin. Altıncı manayı dedi ki Hazreti şey Dilerin arkasında bir zat duruyor, o bilir bunun manasını dedi. Yedinci manayı verdi, onu da Karadayı bilirdi, kimse anlamaz diyor. Ve Hazret çıktı camiden, dört kapıdan dört tane adam çıktı. Amentür rükmüden değil. Ama bil ki Cenab-ı Hak evliyaullah'a bu kudreti vermiştir. Kırk tane olurlar yani, kırk yerde görünebilirler. Molla Fenari başında sarık, müftül enam olmak münasibetiyle kendine yediremedi, giri suaklardan Hazreti Şeyh'in son gitti. Devrüşleriyle beraber oturdu, Hazreti Şeyh geldi, o... Şeyh İslam efendi buradasınız. Müslüm efendi buradasınız. Maşallah. Sev ziyaretiniz. Efendim dedi. Biz de ulumu aliye okuduk ama verdiğiniz manalara hayran oldum. Bana talim etmez misiniz bu manayı dedi. Dedi ki evladım sen bunu yapamazsın dedi. Yapacağıma kairim efendi. Peki öyleyse. Bir deneyelim dedi. Bizim eşiğe bin. Ekseriye evliyaullah ve enbiya merkebe binmişlerdir eşiğe. Mütevazı olur insan. Atabilirse tekedür eder. Onun için veliler ve nebiler peygamberimizin de yase namında bir merkebi vardır. İnşallah gün görürse anlatırız şeyini size. Ve intihar etmiştir. Efendimiz'in vefatından sonra intihar etti. O Yasir namındaki merkebi. En hemen söyleyeyim. Bizim eşeğe bin şöyle Bursa'yı bir dolaş. Sarayın önünden mi geç bu elbiselerle beraber. Sonra gel buraya sen talim edelim. Bir düşündü Hz. Mullah Fenari. Dedi şeyhe ki, vallahi ben nefsime danıştım efendi. Ben bunu yapamayacağım. Heh, doğru söyledin. Hadi sen git şimdi bir sureyi i Fatiha tefsili yaz. Madem bir tevazu ettin benim devrişlerimle bir yerde oturdun, bana bende oldun demektir. Hadi git yaz dedi. Hazret yazdı. Futahit'e aynı yer yedir Fatih'a tefsiri. İsteyenin dişi sağlamsa gelsin okumaya. Tısavvıftan Molla Fenari yazdı yani. Şeyhin bir nazarıyla Molla Fenari çıkardı. Bir miktar para dedi. Gidip şunu alın devrişlere harcayın dedi. O parayı biz yiyemeyiz dedi. Bizim devrişlerde yemezler. Neden? Yiyemeyiz. Paranız alın. Dedi, vallahi dedi bu yani devlet parası değil, aldığım maaştan vermiyorum size bunu dedi. Belki hakkıyla hak edemiyorum memuriyetimi. Haram oluyor onu, onu düşünüyorsunuz. Bu benim cetimden ve çiftliğinden gelen paradır dedi. Peki öyleyse bir deneyelim bakalım dedi Hazreti şey Biraz arpa ve savan aldırdı. O paranın bir miktarı ile. Sonra eşeğinin önüne koyduldu. Eşek geldi kokladı, savanla arpayı. yemediği gibi döndü üzerine işledi. Efendim dedi sen bize bak nasıl para ikram? bizim kara kaçan bile bunu yemiyordu bu parayı dedi. Sen paranı al git, yerine başka yerlere takdim et dedi bize. Bir şeye girmez, çünkü kazana girmez bu iş dedi. Geçiyoruz. Ha şimdi görüyorsun ya bak, Hazreti Veli de Kur'an-ı Kerim'i yedi manayla tesir eyledi. Ne kadar insanın ittikası Allah'a yakınsa, çoksa o kadar hidayet alırsın ve Kur'an'ı öyle anlarsın. Öyle söyler sana Kur'an-ı Kerim. Hem de sessiz, sözsüz, cihetsiz söyler. Hatta o hal gelir ki bir tenalık yapacağın kıtta Kur'an'dan bir ayet sana okurlar. Birini kıybedecek, çekiştireceksin değil mi? böyle يَعْتَ بَعْدُكُنْ بَعْدَى derler. Bunu melekle yapar. Allah kulunu severse bizatihi kendi ona ilham eder. Ya Selam esması ile gelir. Evvela Ya Selam esması arkasından emir yahut nehi gelir. Olur bu kullara. Çünkü biz Muhammed aleyhisselatu Salatu Vesselam'ın ümmetiyiz. Allah'a pek kıymetliyiz. Şerefimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bende olmaktandır. Şerefimiz ondan. İşte bu muttakiler yü'minûne bil gaybi, gayba iman ederler. Gayıp bir mertebeye kadardır. Yani iktidai şekilde gayiptir. Bir zaman gelir gayıp perdeleri kaldırılır. Ne vakit ki ölmeden ölüür Allah'a teslim olunur. Mutu kable ente mutu, sırrını fehmeleyen, haşrı neşri gördü bundan nefayı sur olmadan. Her şeyi görürsün. Ahiretin her bir remzi dünyada bakidir ve caridir. Ne varsa ahirette. Allah bir numunesini dünyaya vermiştir. Ama görene, körene. Ölümden sonra dirilmek. işte revi geliyor ilkbahar. Ölü toprak dirilecek. Ölmüş ve ataat yerlerinden fırlayacak, fışkıracak, kalkacak, yeşillendirecek. ortalara reyare. İnsanlar da böyledir. Mahşer gününde hepimiz birer tohumuz. biz toprağa ekecekler. Toprağın içerisine. Mahşer günü. Bu dünyada ektiğimiz tohum 6 ay sonra, yedi ay sonra verecek ya üç ay sonra. Bizim öyle değil, bizim işte ne kadar maşallah kıyamet gününde her kabirde ekilen tohumlar ki biz tohumuz, içimizdeki nüvemiz, manamız meydana çıkacaktır. Ne taşıdık bugüne kadar dünya yüzünde? Nasıl dolaştık? İçimiz başka, dışımız başka. Müminler, müminler saadete ereceklerdir. Müminlere saadet vardır, selamet vardır, refah vardır, necat vardır. İmanının derecesine göre hak ona inam ihsan eder. Zahitlere cennet, huri gılman vardır. Aşıklara cemalullah vardır. Hiç kimse mahrum olmaz. Kafir de öyle. Herkes yaptığının cezasını görür. Kimseye olunmaz. Hiç kimsenin hakkı kimseye geçirilmez. Dünya mahkemesine benzemez. Çünkü o günün hakim mutlakı Allah Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Soruya girildiği vakıtta, soruya girildiği vakitte sen dünyada yalan söyleyip mahkemeyi, adaleti yanıltabilirsin. Ama orada bu yalan söylemeye kadir değilsin. Çünkü ya ben söyleyip mahkemeyi kandıramayız orada. Çünkü neden? ağız konuşmayacak evvela. Yani ağzı konuşturan Allah eli konuşturacak. Cahizce ağız konuştuğu gibi el de konuşacak. Görmüyor musun? Bir sinire işittiriyor. Bir kemiğe işittiriyor. Bir ete söyletiyor Allah. Onun için yine biz Kur'an-ı Kerim'den haber verelim. Kitab-ı Kerim'den. Estaizu billah. El yevme nehtimu alâ ehvâhim ve tekelliminâ <Sessizlik> eydihim ve teşhedü erculuhum bimâkânü yiksibûn Biz kıyamet günde ağızları mühürleriz. Elleri konuştururuz, ayakları şahitleriz yaptıklarının diyor Hazreti Allah Celle Celalâh Hazretleri. Hatta insan şaşacak. Kendi azası, kendi aleyhine şehadetecektir. El ayrı şehadet aleyhinde göz ayrı şahat edecektir. Müminler de böyle. Onların da yaptıkları ibadat taat, zerre kadar hayır zayi olmayacak. Herkes yaptığını mükafatına erecektir. Tabi müminlere Cenab-ı Hakk'ın rahim sıfatı tecelli edecek. Dünyada rahman sıfatı tecelli etmiş. Bütün mevcudat bundan istifade etmiştir. Münkiri, kafiri, mümini, sadıkı, yalancısı, dolandırıcısı. Ahirette rahim sıfatı tecelli edecek. Ve ümmeti Muhammed'e Allah'ın ayırdığı 99 rahmet Üzerine ilave olarak tecelli edecektir. Yani bir kere la ilahe illallah di bu sözü sadık olanlar, onlar cennete âlâya dahil olacaklardır. Günahları mukabil Allah'ın afına ma ma masal olmazlarsa yanarlar sonra cennete dahil olurlar. Adalet yerini bulur. Onun için o günler gelmeden evvel sen gel belimize ibadet kemerini bağlayalım. Allah korkulu bir kalbe malik olalım. Allah! Gözümüzde ibret bulunsun. Birine bak şükreyle, birine bak fikreyle. Elle benle dilne sahip ol, elip sahibi ol. İffetine, ırzına, namusuna, vatanına, milletine sadık ol. İnsaniyete hadim ol. Hatta mümin o kimsedir ki onun elinden, dilinden kimse zarar görmediği gibi menfaat görür. Çiçekleri sula. Çiçekleri sulamak dahi iyidir. ümmeti Muhammed için. Allah bunu ihsanına inayet buyurmuştur. Çünkü her bir yaprak Allah'a azı kadar. Allah azı etmeyen hiçbir nese yoktur kainatta. Müminlerin ellerinden, ellerine hayır gelir. İbadetini geri koma, Tekavüd olayım. İşte iki sene sonra günü dolduruyorum. Ondan sonra sen ben Müslümanlığımı seyret bak. Bırakma o güne sakın ha. Ecel ne vakit geldiği malum değildir. Hazreti Melekül Mevtin nefesi olsaydı alıp verseydi yetim ki nefesi omuzumuzda o ensemizde duyulmakta. Ama bil ki kılıcı enseme sürülmektedir. Genç ihtiyara bakmaz Allah. Ecel gelir bulur insanı bir daha Unulmaz yaralar açılıp merhem bulunmayan diyarlara gönderir. Ne yaparsan bunu yapacaksın, ahiretin tarlası burasıdır. İbadet ve taatını terk etme, lisanını zikrullah ile süsle. Sevgili Allah'ın ismi dilinde sevgisi gönülde olsun. Habibi Muhammed'e öyle bir muhabbetle bağlan ki, imanının kemali ondadır.